Amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Bu batılı bir atasözüdür. Doğulu atasözleri seçilen yolun çok daha önemli olduğundan söz ederler. Batı dünyası hedefe ulaşmak için barış ödülde de verir, silah da satar. Küresel seçkinler çıkarları doğrultusunda her yol denerler. Her ülkede kendilerine yakın insanları örgütler, küçük gruplar oluşturarak kaleyi içten fethetmeyi hedeflerler. Kendilerine yakın olanları ödüllendirir, şöhrete gark ederler ki başkaları da aynı yolu izlesin. Son zamanlarda batı dünyası Türkiye'deki aydınlara ödül verme yarışında. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Ardından Leyla Zana, Norveç'te Barış Ödülü sahibi oldu. Elif Şafak da İsveç'te bir ödüle layık görüldü. Dünyada barış, edebiyat ve bilim ödülleri modasını başlatan Alfred Nobel'dir. Kendisi petrol ve silahla bir servet edinmiştir. Suçluluk duygusuyla olsa gerek ölüm makinalarıyla kazandığı paranın ödüllerde kullanılmasını vasiyet etmiştir. Gelin İsveç'e gidelim, ödüllerin ve silahların izini sürelim. Secretary-General Kofi Annan for their work for a better organized Aşağlı ödül törenleri batı dünyasının en saygın isimleriyle dolu salonlarda yapılan göz kamaştırıcı toplantılar. Ekranlarda genellikle Washington, Paris, Brüksel çemberinde görünen büyük isimlerin yüzlerinde uçuşan medeni bir mutluluk. Dünya üçüncü binde kana boyanırken verilen barış ödülleri. Dünya üçüncü binde kültürel olarak işgal edilirken verilen edebiyat ödülleri. İsveç'teyiz. Bir asırdır Nobel ödüllerini verme onurunu Norveç'te paylaşan ülkede. Barış ödülünü silah sanayinin üstünde oturan Norveç... Edebiyat ödülünde yine dünyaya silah ve demokrasi ile uğraşan İsveç veriyor. Her iki ülkede bu konularda Amerika'yı yakından takip ediyor. Aslında şu ünlü Nobel ödülü durumu mükemmel özetliyor. Bu ödüller adını Alfred Nobel'den alıyor. Peki kimdir Alfred Nobel? Dinamiti dünyaya hediye eden adam. Bir silah sanayicisi, bir petrol dedi. Edebiyat hobisi. Alfred Nobel bir asır önce küresel sermaye kozlarını paylaşırken ortaya çıkan en önemli isimlerden biri. Patlayıcılara olan düşkünlüğünü babasından almıştı. Babasının St. Petersburg'da mayın fabrikaları vardı. Küçük bir çocukken patlayıcılara olan merakı yüzünden kardeşinin bile ölümüne sebep olmuştu. Dinamiti yaratan adamı barış dostu olarak görenler benimle alay edeceklerdir. Öyle olsun, madem ki insan aklı dinlemiyor, öyleyse o kadar korkunç bir katliam aracı bulmalı ki, insanlık korku ve korunma içgüdüsüyle barışı seçsin. Stockholm'da Horaz Engdal. Bana Nobel törenlerinin yapıldığı büyük salonu gösteriyor. 1998'de Nobel Komitesine seçildim. Tarihçi ve eleştirmenim. Bir yıl sonra kurulu alanları ben açıklıyorum. Komuta. <gülüyor> Till Nobel ödüllerinin kime verileceğine bu odada karar veriliyor. Nobel komitesi her yıl bu odada toplanıyor. What was the will of Alfred Nobel? Kimdi Alfred Nobel? Nobel bir sanayiciydi ve bildiğiniz gibi dinamiti icat etmişti. Tüm Avrupa'da ve hatta Rusya'da silah sanayini okurdu. Sadece silah da değil, petrol yatırımlarına da girdi. Ve paranın büyük bir kısmı dinamit işinden değil, bakü petrollerinden geldi. Petrol ve silah, Nobel iki stratejik alanda yükselmişti. Alfred Nobel Avrupa'nın her ülkesine, hatta Amerika ve Avustralya'ya silah satmıştı. Geçen yüzyıl başında 20 ülkede 90 farklı yerde silah fabrikaları vardı. İsveç bu mirası bugün de sürdürüyor. Avrupa'nın en cevval silah yapımcılarından biri olarak biliniyor. Aynı zamanda adı barışla başlayan birçok örgütlenmeye ev sahipliği yapıyor. Barış Çalışmaları Barış Enstitüleriyle adını dünyaya duyuruyor. <Gülüyor> Alison Waves, SIPRI, yani Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Başkanı. Aslında İngiliz bir diplomat. İsveç'te yaşıyor, barış araştırmaları yapıyor. <Gülüyor> SIPRI, barış çalışmaları yapan bir enstitü. Burada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? <Gülüyor> İlgilendiğimiz konuların başında savunma harcamaları, silahlanma bütçeleri geliyor. İkinci olarak silahsızlanma konusuyla ilgileniyoruz ve son olarak... Güvenlik çalışmaları, yani çatışmalı bölgelerde ara konuları ilgi alanımızda. <gülüyor> <gülüyor> bunlara silah satışıyla ünlenmiş bir ülkede nasıl yapabiliyorsunuz? <gülüyor> Biz İsveç'in silah satışını da araştırıyoruz ve silah sanayi ve ticareti konusunda soru işaretlerini ortaya koyuyoruz. Ama İsveç'in silah satış yasası oldukça düzenli. Şirketlerin çatışmalı bölgelere silah satışı yasalarla yasaklanmış. Sipri'nin silah transferi konusunda uzman araştırma görevlisi Simon Vezeman aynı fikirde değildir. Yasalarda satış yasağı getirilmemiş. Tavsiye niteliğinde cümleler var. Satılmayacak demiyor, satılmamalı diyor. Biliyoruz ki şirketler dünyada çatışmalı bölgelere satış yapıyor. Maalesef kar prensiplerin önüne çıkıyor. Maddi çıkarlar tüm prensipleri ezip geçiyordu. İşte bu yüzden İsveç'in ünlü Bofors silah şirketi Asya'dan Afrika'ya tüm çatışma bölgelerine yıllardır silah satıyordu. 1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda Amerika'nın kullandığı silahlar arasında Bofors'unkiler de vardı. Afganistan'ın işgalinde Bofors firması tarafından üretilen füzeler kullanılmıştı. Yasakları delenlere karşı dünyada sulhun sağlanması için ne yapılabilirdi? Barış Enstitüsü'nün en tepesindeki isim Bayes, gariptir ama çözümü, Birleşik Silah Sanayi'nde görüyordum. Bu büyük bir problem. Her gün daha gelişmiş bir silah ortaya çıkıyor. Ve silah şirketlerinin maliyeti her geçen gün büyüyor. Bu maliyetin karşılanmasının tek yolu var. Silahların dış pazarlara satılması. Biz şöyle bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Gelişmiş silahlar yapan ülkeler, maliyeti paylaşarak iş birliği içinde silah üretmeliler. Bir Barış Enstitüsü, Batılı ülkelerin birleşik bir silah sanayi kurmasından söz ediyordu. İsveç en fazla silahı Amerika ve İngiltere'ye satıyordu. Kendisi gölgede kalıyor, üretime devam ediyordu. Halkın çoğunluğunun doğal desteği arkasındaydı. Çünkü İsveç halkı her satılan silahla biraz daha zenginleşiyor. Orta Doğu'yu yakan silahlar onlara medeniyet ve refah olarak geri dönüyordu. İşin silah boyutu. İsveç Amerika ile silah sanayindeki işbirliğini kültür diplomasisi denilen alanda ve demokrasi çalışmalarıyla da yürütüyor. Amerika'nın demokrasi projesinde aktif yer alıyor. Kültür diplomasisi aslında Soğuk Savaş yıllarında ortaya çıkmış bir Amerikan projesi. Amaç özellikle Müslüman ülkelerin aydınlarını kazanmak olarak belirlenmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bir raporda Amerikan değerlerinin yayılması için en etkili yöntemin medeniyetler arası diyalogla ilgili çalışmalar yapan yazar-çizerin kazanılması olduğu belirtilmişti. Bakın Amerikan Başkanı George Bush 2004'te Türkiye ziyaretinde ne diyordu? Orhan Pamuk'un yapıtları tıpkı Türkiye gibi kültürler arasında bir köprüdür. Pamuk'un da söylediği gibi bu toprakların insanları, uygarlıkların, ...kültürlerin, doğu ile batının çatışmasının esas olmadığını anlamışlardır. Pamuk, en önemli şey başka uygarlıklardan insanların tıpkı sizin gibi olduğunu anlamaktır, demiştir. Böylece Pamuk son yıllarda Başkan Bush'un en çok adını andığı Türk ünvanını da kazanmış oldu. Türk Orhan Pamuk... İsveç Akademisi de 2006 Nobel Edebiyat Ödülünü Orhan Pamuk'a verirken şu açıklamayı yapacaktı. Bu ödül bir kentin melankolik ruhunun izlerini süren, kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan Orhan Pamuk'a verilmiştir. Orhan Pamuk. Alfred Nobel'in vasiyetinde ne vardı? Vasiyette Nobel Ödülü alacak kişilere ait kriterlerle ilgili bir şey söylenmiyordu. Bir iki cümle vardı. İdeal olana doğru. En mükemmel eseri bize takdim eden yazarı ödüllendirmeliyiz diyordu. Maalesef ideal olan nedir belirtmiyordu. O nedenle de yüzyıldır tartışmalar sürüyor. Nobel Remo'da 1896'da öldüğünde serveti 1 milyar krondu. Miras 3'e bölünecekti. Sevgilisi Sophie Hess ve kuzenleri arasında 3'te 2'si paylaştırıldı ve kalan 33 milyon kron her yıl insanlığa hizmette bulunanlara sunulacaktı. Bu ödüller fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barışa hizmet edenlere toplam 5 dalda verilecekti. Öldüğümde bırakacağım servetin tamamı aşağıdaki biçimde kullanılacaktır. Güvenilir menkul değerler üzerinden elde edilen gelirler... Her yıl bir önceki yıl içerisinde insanlık için en yararlı çalışmaları yapmış insanlara dağıtılacaktır. Nobel'in bu vasiyeti önceleri büyük tartışma yarattı. Ancak 1900 yılında İsveç hükümeti Nobel Vakfı'nı kurdu. Bu yıldan sonra da Nobel ödülleri düzenli olarak verilmeye başlandı. So was the... Um... Birçok kişi Nobel'in bu ödülleri bir çeşit suçluluk duygusuyla vasiyet ettiğini söyledi. Öyle denir ama bence edebiyat ödülünden çok barış ödülü bu duyguyla ilişkilendirilebilir. Patlayıcıların mucide olarak böyle bir ruh haliyle bu ödülü düşünmüş olabilir. Nobel komitesi her yıl sırf edebiyat dalında 1,5 milyon euro ödül dağıtıyor... Diğer dört dalın ödülü de bundan aşağı kalmıyor. Peki bu para nasıl sağlanıyor? Bilinen o ki Nobel'in mirası çok akıllıca kullanılıyor. Mesela vakıf gelirlerinden bir kısmı Amerika'nın dev silah şirketleri Lockheed Martin ve Honeywell International adlı şirketlerin hisselerine yatırılıyor. Ben Barış Enstitüsü'nden Bezeman'a silahlanma yarışına karşı ne yapılabileceğini soruyorum. En korkunç silahlar aslında zaten artık kullanılmıyor. Kullanımları yasak. Ama konvansiyonel silah satışı hala çok fazla. Ama Irak'ta kimyasal silahlar Türkmenlere karşı kullanıldı. Filistin'de beyaz fosfor. O zaman ambargolar ve yatırımlar devreye girmeli. Double... Yapmayın sizce kim süper güç Amerika'ya yaptırım uygulayacak? Bu sistem ve anlaşmalar meselesi. Bence en büyük güç bile uluslararası anlaşmalara karşı duyarlıdır. Tabi öte yandan eğer büyük bir güçseniz birçok yasayı ihlal edebilirsiniz. Büyük güçler her istediklerini yapar, sonra tırnak içinde uluslararası anlaşmalar denen tartışmaların üzerine çıkar, işin içinden sıyrılırlardı. ...silahların üzerinde oturur, dünyaya barışı anlatırlardı. Nobel Barış Ödülleri onlarca yıldır belli misyonların sahiplerine verildi. İşte değişik dönemlerden bazı ödül sahipleri. 1930'da ekümenik Hareketin lideri Başpiskopos Lars Olof Nathan... ...dine yaptığı katkılardan dolayı... ...1953'te Amerikan Başkanı George Marshall, Marshall planıyla... ...1990'da Sovyetler Birliği son devlet başkanı Mihail Gorbacov... ...artık bir Sovyetler kalmadığı için... Nobel To award the 1990 Nobel Peace Prize, Prize to Mikhail Sergeyevich Gorbachev. 2002'de Amerikan Başkanı Jimmy Carter demokrasi çalışmaları nedeniyle. 2001'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan dünya barışına önemli katkılarından dolayı Nobel Barış Ödülü aldılar. Kimisi yardım yaptığı ülkeleri IMF'ye bitmez tükenmez borçla bağladığı için, kimisi sosyalizmin dağılmasına yardımcı olduğu için, kimisi Amerikan çıkarları doğrultusunda doğulu ülkelere demokrasi ithal ettiği için ödül almıştı. Nobel Edebiyat Ödülleri. Çeşitli dönemlerden birkaç örnek seçelim. 1920'de Nobel Edebiyat Ödülünü Norveçli Knut Hamsun aldı. Nazilerle işbirliği yaptığı söylenmekteydi. Yazar Nobel Ödülünü daha sonra Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e takdim edecekti. 1953 yılında İngiliz Winston Churchill ödüle layık bulundu. Orta Doğu paramparça edilmiş İsrail devleti İngiliz politikalarıyla Filistin'e kurulmuştu. Churchill bir edebiyatçı değildi ama nedense ödüle layık görülmüştü. 2000 yılında ödül Çinli bir yazara verilecekti. Ülkesine muhalifti. Çin hakkında söylemediğini bırakmıyordu. ...2006 Edebiyat Ödülünü bir Türk yazar alacaktı. Ödül sahibi ya Avrupa Birliği ya Barbarlık. Seçim yapmak zorundayız diyen Orhan Pamuk oldu. Yüzyıl içinde bugüne kadar Edebiyat Ödüllerini reddeden tek bir isim vardı. 1964 yılında Cezayir Asılı Jean-Paul Sartre Nobel Edebiyat Ödülünü almayı reddetti. Gerekçesini şöyle açıklıyordu. Bir yazarın resmi kurumlarca bahşedilen böyle bir ödülü kabul etmesi, onun kişisel hedeflerini ödül verenlere göre yönlendirmesi sonucunu doğurur. Yazar bağımsız olmalıdır. Kurumlarla ilişkili olmamalı ya da bir kurum haline dönüşmemelidir. Jean-Paul Sartre, Nobel ödüllerini ağır bir şekilde eleştirmiş, Nobel ödülünün önyargılı, politik ve seçmeci bir anlayışla verildiğini söylemişti. Tüm bu tartışmalar süre dursun Stockholm sokakları İsveç'in onuru bu ödülden habersizdi. Nobel ödüllü bir Türk aldı. Kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Bilmiyorum. Nobel Literature Award. Nobel bir Türk aldı duydunuz mu? Evet ama maalesef tanımıyorum. Nasıl bir yazar bilir misiniz? Maalesef tanımıyorum. Evet duydum ama kim olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Ferold Bakır'dan 40 senedir İsveç'teydi. O Nobel Edebiyat Ödülü kimin aldığını duymuştu, Orhan Pamuk deyince aklına bazı cümleler geliyordu. Mesela işte, 1 milyon Ermeni öldürüldü Türkiye'de, 30 bin Kürt öldürüldü demesi, bu aşağıl aşağılayıcı bir şey oldu bence. Horace Engdahl'a Türkiye'deki tartışmaları aktarıyorum. Like Harold Pinter? Geçen yıl ödülü alan Harold Pinter, bu yıl Orhan Pamuk ve diğerleri kendi ülkelerinde aydınlar tarafından çok eleştirildiler. Ve ödülün yanlılığı çok tartışıldı. Pamuk'un ödülü Kürt ve Ermeni konusundaki söylemleri nedeniyle aldığı söyleniyor. Bu çok saçma. Biz asla siyasi söylemleri dikkate almayız. Yazarın böyle bir duruşu varsa bile bu asla Nobel masasına gelmedi. Biz sadece eserlerine baktık. Öte yandan siz de biliyorsunuz ki Nobel ödülleri her zaman tartışmalıdır. Bu tartışmalar 100 yıldır sürüyor. Doğru. Bazıları bizim ülkelerini aşağılayan yazarlara ödül verdiğimizi bile söyledi. Mesela Çinli yazar Gensin Yan. Müthiş bir yazar. Çinli otoritelerle çatıştı ve sürgüne kaçtı. Ona ödül verdiğimizde Çin hükümeti ayaklandı ve bu politik bir karar... Çin'i aşağılıyorsunuz dediler. Ve hmm. Günter evet. Almanya'da büyük tartışma yarattı. Sosyal demokratlar ödülden memnundu ama muhafazakarlar çok kızdı. Ve Macar yazara verdiğimiz ödülde Macar halkını kızdırmıştık. Türkiye'de de... Kürt ve meselesi. Tamam. Evet ama bunlar doğru değil. Biz sadece edebi değerler üzerinde duruyoruz. Ama dediğimiz gibi bu ödülün her zaman politik yankıları vardır. Bunu kontrol edemeyiz. Politik yankılar politik kararlar sonucunda oluşmaktadır Amerikan kaynaklı ünlü demokrasi projesi 1980'lerden beri yankı yaratmak için çalışmaktaydı. Bu projeye göre çeşitli ülkelerdeki aydınların örgütlenmesi çok önemliydi. Önce toplumlar arası öncüler projesi uygulamaya konuldu. Dünyanın her yerinden aydınlar küresel değerler doğrultusunda devşirilecek, fon, burs ve ödüllerle teşvik edileceklerdi. Beyinlerde iktidar kurulacaktı. Yeni bir aydın tipi yaratılacaktı. Bu bağlamda çeşitli kurumlar oluşturuldu. Bunlardan biri uluslararası yazı programıydı. Uluslararası yazı programı amacını şöyle açıklıyordu. Programa katılan yazarlar batılı bir anlayışla düşünce şekillendiriciler olarak vatanlarına geri dönerler. Amerika'nın kültürel değerleri dünyayı şekillendirmede en az askeri girişimleri kadar önemlidir. Kültürel diplomasi yoluyla ulusal güvenliğimizi daha kapsamlı bir şekilde koruyabiliriz. Dünyayı Amerikan değerlerini kültürel diplomasi yoluyla yaymalı ve bildirmeliyiz. Orhan Pamuk 1980'lerde Amerika'da bu programa katılan yazarlardan biriydi. Nobel ödülü alır almaz İsveç basını hareketlendi. Pamuk'un Ermeni ve Kürtlerle ilgili söyledikleri İsveç basınında büyük yer aldı. İsveç'in en yüksek tirajlı gazeteleri Expressen, Dagens Nyheter, ve Svenska Dagbladet gibi gazeteler Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk'un hayatını anlatıyor, kitaplarını övüyor, Kürt ve Ermeni ile ilgili görüşlerine geniş yer ayırıyorlardı. Çeşitli köşe yazarları İsveç hükümetine çağrıda bulunuyorlardı. Hükümet Avrupa Birliği yolundaki Türkiye'ye, Ermeni, Süryani, Alevi, Asuri, Çingene ve Pontus durumlara yönelik soykırımın tanınması için... ...baskı uygulamalıydı. İsveç'te Türk alehtarlığı özellikle basında öyle bir mertebedeydi ki... ...yıllardır yayınını sürdüren Türkçe radyo yayınlarına bile bu yıl itibariyle son verilmişti. İsveç Radyosu'nun program şefi Kerstin Brunberg, Türkçe servisini gereksiz bulmuştu. Biz 10 yıl boyunca Türkçe yayın yaptık ama artık gerek olmadığını fark ettik. Çünkü Türkler uzun zamandır burada ve İsveççeleri çok iyi. Artık haberleri İsveççe izliyorlar. Gerek yok diye düşündük. Yani Türkçe bölümünün gereksizliğine karar verdiniz. Peki neden Kürtçe bu kadar önemli? Buradaki birçok Kürt mükemmel İsveççe konuşuyor. İsveç'te o dili kullanan çok sayıda insan var. O nedenle Kürtçe servisini sürdürmeyi uygun gördük. Acaba Kürtçe ve Kürtler konusunda bu kadar hak hukuk gözeten İsveç neden kendi ülkesinde bile azınlıklara yapmadığını bırakmamıştı. Bu toprakların gerçek sahibi göçerler ve samilerdi. Irkçı uygulamalar sonucu yüzyıllar içinde ermişlerdi. Göçebe okulları kapatılmış, dilleri yasaklanmıştı. Peki İsveç'teki Sami azının hakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konu sık gündeme gelir mi? Hayır, pek sık konuşulmaz. Türkiye birçok konuda olduğu gibi Ermeniler konusunda da birçok haksız saldırıya maruz kalıyor. Ermeni iddialarını kabul etmesi isteniyor. Size hiç böyle bir dayatma yapıldı mı? Çünkü Sami ve Tatar ırkı İskandinavya'da artık pek az var. İşte o yüzden azınlık radyoları var. Bu konuları çok önemsediğimiz için o dillere yer veriyoruz. Bu dillere yer veriyoruz. Ben soykırımdan bahsediyorum. Genüsaid. Biyolojik Tatar ve Sami halkların yok edilmesinden. 1920'den 80'e kadar süren Sami ve Tatar kızlarının kısırlaştırılması süreci. stopping them to have children. well that that might have been but of course Bu konuda bayağı bir tartışma oldu. Bence bu iyi bir tartışma konusu. Evet. Peki ifade özgürlüğü İsveç Türkiye'yi her fırsatta basın ve ifade özgürlüğünü çiğnemekle suçlardı. Acaba Brunberg Fransa'da çıkan inkâra ceza yasası ve bunu destekleyen İsveç basını için ne düşünüyordu? Avrupa Birliği ülkesi Fransa Ermeni soykırımı yoktur diyene ceza veriyor. Ne düşünüyorsunuz? Korkunç bir yasa. This is 301. Bir de çok eleştirdiğiniz 301. madde var. Acaba biri İsveç'te kalkıp devlete ve organlarına hakaret edebilir mi? Bir kere bizim anayasamız ifade özgürlüğünü koruyor. İsveçli gazeteciler buradaki ifade özgürlüğünü çok tartışıyorlar. Otosansürün çok yaygın olduğundan bahsediliyor. Evet, ifade özgürlüğü konusunda burada değişik görüşler var. Ama biz İsveçli gazeteciler Avrupa yasalarıyla korunmaktayız. Erol Bey, İsveç basınının gizli bir denetlemeye tabi tutulduğundan söz ediyorduk. Bizim gazetelerimiz her şeye yazar, alenen her şey yazar fakat bunlar da yoktur. Çünkü neden? Burada her çıkan gazetenin yüzde yirmisini İsveç'in hükümeti öder. Onun için burada gazeteci her şeyin yazamıyor, istediği şey yazamaz. Üç kuşaktır İsveç'te yaşayan Sabahattin Arhan da aynı fikirdeydi. Ha yazabilir ama basılmaz. Basılmıyor. E o zaman o basın özgürlüğü tabii. ki. ...siyasetçi Sermin Özürküt... ...İsveç oto otosansürü anlatıyordu. Otosansür... ...çok güçlü. Hmm. Yani... ...gerek politikacı olarak... ...gerek gazeteci olarak... ...neyi dediğinizde başınız taşa değer... ...neyi dediğinizde hmm. geçer... ...neyi dediğinizde olay olma eğilimi vardır... ...bunları çok iyi bilirsiniz. Bunlar yazılı olmayan hmm. kurallardır. Dolayısıyla da... ...başınız duvara taşa değmesin diye kendinize oto sansör varsınız. Peki Lapon azının mesela çok 80 yıl boyunca çok büyük bir işkenceye tabi oldu ve soykırım yaşandı. Laponlara ve Taterlere soykırım yapıldığını yazabilir mi? Ben 30 yani 20 küsur yıldır buradayım. Hiç öyle bir yazı rastlamadım. Bir gazeteci, İsveç'te bir gazeteci. işte İsveç kralına, kraliçeye, bayrağa, devletin kurumlarına Hakaret edebilir mi, böyle bir şey yazabilir mi, yayınlanır mı böyle bir şey? Hayır, kimse demez zaten. Böyle bir yani, kanun var yani, mıdır? Yani bilmiyorum kanun olup olmadığını ama yani o yazılı olmayan kurallardan biridir. O anlamda Türkiye'yi ben çok kaos içinde görüyorum. Herkes, her kişiyi, herkese söyleyebiliyor. İşte İsveç'teki basını yakından tanıyanların yorumları buydu. bir krallıktı. Avrupa'nın diğer kraliyet aileleriyle akraba bir kraliyet ailesi vardı. Her ne kadar simgesel oldukları söylense de sözün sonunda demokrasi, teodel bir sistemde yaşıyordu. Üstelik İsveç laik değildi. <gülüyor> İsveç'teki e, kraliyet demokrasisi ya da monarşik demokrasi dediğimiz e, ikilemde e, biçimde şu öge çok önemli. İsveç anayasasına göre İsveç kralı ekümenliğe yemin etmek zorunda. Hı. Yani e, protestan bir ülke Katolik bir ülke değil, protestan bir ülke ama ekümenizme bağlı bir ülke. Bu din ögesidir. Hı hı. Ben bunu bilmiyordum ancak Avrupa Birliği e, konusunda verdiğim bir önergede laikliği ele aldım. Ve Türkiye'nin bu konuda Avrupa Birliği'ne çok şey katacağını çünkü hı hı. asırlar boyu doğal bir gelişme bir mozaikin içinden geldiği için e, ülkelerin laikliği seçtiğini hı hı. E, ve bu konuda bir önerge verdim tartışma. Ee, Dışişleri Bakanı ile bunu tartıştığımızda Dışişleri Bakanlığı laiklik konusunda en ufak bir bilgi alameti göstermedi. Anayasasında bu ülke laiktir demiyor Türkiye'deki gibi. Türk hmm. Türkiye'deki anayasada laiklik vardır. Laiklikten ne anlaşılması gerektiği vardır. Laikliğin gelişimi vardır. Çok önemli ögeler bunlar hmm. ve Avrupa'nın muhtaç olduğu ögeler. Krallık ve kilise İsveç'te iç içe. İsveç bin yılı aşkın bir süredir Lütherjan kilisede. Bu bin yılın yaklaşık ilk 500 yılında İsveç kilisesi katolik ve papalığa bağlıydı. 19. yüzyılın ortasına kadar da bütün İsveç yurttaşları İsveç devlet kilisesine doğuştan üye olmak ve kiliseye vergi ödemek zorunda kaldı. İsveç inanç özgürlüğünü 1951 yılına kadar kazanamadı. İşte Türkiye'ye dini özgürlükler konusunda baskı yapan Avrupa Birliği üyesi İsveç'in tarihi böyleydi. İsveç denilince atla gelen özelliklerden biri de sosyal devlet oluşuydu. Son zamanlarda bu özelliği de yavaş yavaş solmaya başlamıştı. Sosyal devlet yavaşça geri çekiliyor, İsveç sosyal özelliğini kaybediyordu. Sosyal yardımlar için İsveç'e gelen yabancılar ilk yıllarda hoş görülmüş ama şimdi göze batar olmuşlardı. Yabancıların bu kadar çok olması hiç hoş değil ama galiba bunu söylememeliyim. Sosyal yardımlar nedeniyle herkes buraya geliyor ve bence biz aptallık ediyoruz. Gençlerin en büyük problemi nedir burada? Yapacak bir işleri yok, iş yok. Ama burası sosyal bir devlet. Evet ama artık iş bulmak zor. Sizce artan alkol problemi bununla mı ilgili? Tabii ama esas marihuana ve esrar yaygın. Pesleğiniz nedir? <gülüyor> Yardım kuruluşlarında çalışıyorum. Sizce genç insanların İsveç'teki en büyük problemi nedir? Bence sorun çok serbest olmaları. Disiplin evet gerekli. Ne evde ne okulda kimsenin otoritesi kaldı. <gülüyor> Gençler yolunu kaybetmiş gibiydiler. Ne olmak istiyorsunuz? Modacı. Hmm. Ya sen sen de mi okçu olmak istiyorsun? More, more, more, more. Ayfer Hanım'la bir kahvehanede tanışmıştık. Yıllardır İsfeç'teydi. İnsanların her geçen gün ruh sağlıklarını kaybettiklerini anlatıyordu. Nedir acaba bu? Yani bu bir depresyon çünkü. Depresyon. Getirdik. Çünkü bazı baskının altında yaşıyorlar onun için, ondan kurtulmak için içiyorlar. Baskı derken? Baskı derken, e, her şey kontrollü. Ha. O baskının içinden kurtulabilmek için içiyorlar akşamları. Sadece akşam değil, gece gündüz içenler de vardı, bazıları çekimlere bile karıştı. kadın hakları konusunda da kendini otorite sayıyordu. Çeşitli politikacıları çoğu zaman Ankara'ya uğramadan Diyarbakır'da kadın hakları derneklerini ziyaret ederek Türkiye'de ün kazanmışlardı. Gerçekten de İsveç parlamentosunda neredeyse yarı yarıya kadın milletvekili vardı. Stockholm Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Danimarkalı Drude Dalerup İsveç'in önemini anlatıyordu. Tüm dünyaya baktığınızda parlamentoların %84'ü erkeklerden oluşur. Politika erkek egemen bir iştir. Türkiye kadın temsili konusunda dünyada çok gerilerdedir. Bu konuda bir şeyler yapmalı. Kadınların temsil oranı %4'lerde kalıyor. seçte son seçimlerde parlamento %47 oranında kadın milletvekili kazandı. İyi de acaba sayılar ne derece önemliydi sermin Özürküt sayıların aldatıcı olduğunu söyledi baktığınızda şunu görüyorsunuz diyelim ki e, ekonomi diyelim ki e, Efendim e, böyle ağır devletin iç savunma vesaire gibi konularda komisyon başkanları erkekler. Ama mesela sosyal konuda kadın komisyon başkanı, bu meclis sektörü. Toplumsal şeye geldi, geldiğiniz zaman, tabloya baktığınız zaman kadına karşı şiddet çok yoğun. İsveç toplumunda kadına şiddet her geçen gün artıyordu. Genellikle aile içindeki şiddet. Şimdi tabii Türkiye'de mesela kocası karısına tecavüz etti kavramı. Bundan belki 10 yıl önce yoktu. Ama burada vardı. Hmm. Koca da kadına tecavüz edilmiş. Çünkü e, yani buradan e, böyle baktığınız zaman Siz eşit Siz iyi kötü biliyorsunuzdur. Neden aile içi şiddet oluyor? Daha çok neden çıkıyor? Yıllarca ikinci planda kalmış olan bir cils. Birdenbire öne çıkmaya başlar. Hmm. Ekonomik biraz bağımsız olur. azıcık dilini uzatırsa hmm. çok doğaldır. Şiddetle karşılaşabilir. İsveç'e Türkiye eleştirileri çerçevesinde bakmaya çalıştık. Demokrasi havarisi batılı ülkelerden biri olan İsveç, Türkiye'yi kadın haklarından azınlık haklarına, din özgürlüklerinden ifade özgürlüğüne çeşitli alanlarda eleştirirken, acaba neden kendi hak ve özgürlükler bilançosuna göz atmadığını sorduk. Acaba Türkçe bölümünü kapatırken demokrat görüşünü nereye bıraktı diye düşündük. Yüzyıldır Nobel ödülleriyle kendi gibi olanları mükafatlandıran İsveç, aslında Amerika'nın kültür diplomasisini yıllardır uyguluyor. Dünyanın kritik bölgelerine kültür diplomatları yolluyor. Nobel ödüllü tek Türk yazar Orhan Pamuk yazarlık kariyerinden söz ederken amacını ve çizdiği yolu bakın nasıl ifade ediyor. Bir önceki kuşağın yazarları toplumsal sorumluluk hisseden Edebiyatın ahlaka ve politikaya hizmet etmesi gerektiğini düşünen yazarlar. Onlar gerçekçi yazarlardır. Birçok yoksul ülkedeki yazarlar gibi onlar da yeteneklerini milletlerine hizmet etme arayışları yolunda harcadılar. Ben onlar gibi olmak istemiyorum. Nobel ödülünün aldığı açıklandığında ilk tebrikler Ermenistan ve Fransa'dandı. Ermenistan Yazarlar Birliği Başkanı David Muradyan ödülü pamuğa vermekle... ...güçlü bir siyasi mesajın yerine ulaştığını söyledi. Fransa Başbakanı ise Orhan Pamuk hiç okumadığını... ...ama doğruları savunduğu için edebiyat ödülünü hak ettiğini söylüyordu. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Bales... ...Orhan Pamuk davasına da değinerek Türkiye'deki reformlar konusunun altını çiziyordu. Avrupa Birliği yolu diye başlıyor ve reformlardan memnuniyetini anlatıyordu. Türkiye'de reform olabileceği asla düşünülmezdi ama 1999 Helsinki'de bir şeyler değişti. Türkiye değişmeye başladı. Eğer Türkiye bu değişimlerle devam ederse... Bir Türkiye kalmayacak. Eğer devam ederse Avrupa Türkiye ile gurur duyacak ve Türkiye için de çok iyi olacak. Ve Arap ülkeleri için de bir örnek oluşturacak. Eğer Türkiye bedel ödemeye hazırsa Türkiye'yi kabul etmeliyiz. Bu için görüşü. Bir aydın olarak Avrupa Birliği'ne üye devletler Almanya, Fransa, diğerleri Türkiye'nin Ermeni soykırımını kabul etmesini istiyor. Sonra Pontus'u da Süryani soykırımını da masaya koyuyor. Yani istekler hiç bitmiyor. Sanki bir fars seyrediyoruz. Bir nevi aptal yerine konuluyoruz. Tüm bu talepleri dayanır buluyor musunuz? Sizce hangi ülke bunlara dayanır? <gülüyor> Fransızlar Türkiye'yi birliğe almamak için Ermeni sorununu, Kürtleri, Kıbrıs'ı öne süreceklerdir. Ayrıca Türkiye bu sorunlara sahiptir. Batı dünyası şimdi Türkiye'nin Atatürk'ün mirasını nasıl kullanacağına, ne karar vereceğine, tüm bu hassas konuları nasıl değerlendireceğini izleyecek. Atatürk Türkiye'si sorunlarıyla yüzleşmek ve kararlar almak zorunda kalacak. <gülüyor> Türkiye karar almak zorunda kalacak hem de çok acilen. 27 Mart 2006 tarihinde Amerika'da Ermeni Meclisi heyetiyle Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Fried arasında bir toplantı gerçekleşti. Fried bu toplantıda bakın ne demişti. Türkiye'yi kuşaklar boyunca tabu olarak kabul edilen konuları ele almaya teşvik eden bir politika gidiyoruz. Bu sürecin Türkiye'de başladığını söyleyebilirim. Örneğin ünlü Türk yazarı Orhan Pamuk bu konulardaki görüşlerini hatırlayın diyordu. Leys'in söylediği gibi Mustafa Kemal'in Türkiye'si zor kararlar harifesinde. İki sonra pazartesi gecesi falsa ve özgürlük bölümünde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.